Allah'a Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat ediniz. Şimdi Allah ve Resulüne itaat etmek ey iman edenler diyen Allah'ın iman edenlerin bir gereğidir. Zaten Allah ve Resulüne iman eden bir insanın onlardan başkasına itaat etmesi olamaz, düşünülemez. Bu Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde tekrarlanır. Allah'a ve kime Resulüne itaat ediniz. Aynı zamanda Allah'a itaat noktasında zaten bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani Allah azze ve celle'ye itaati herkes kabul ediyor. Fakat Resul'e itaat meselesinde özellikle günümüzde bazı sıkıntılar var. Yani çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın itaat edilecek bir şeyinin olmadığını iddia eden insanlar onun sünnetinin bize sahip bir yolla gelmediğini iddia eden insanlara aynı zamanda bu ayet kelime ne yapıyor? Reziye veriyor. O zaman Allah beni yanlış bir adlete yönlendiriyor. Yani Allah ezeli ilminde bir şeylerin bozulacağını biliyor. Öyle değil mi? Yani eğer Peygamber'in sünneti gerçekten tamamen bozulsaydı ve bize yetişmemiş olsaydı Allah Azze ve Celle'nin bunu biliyor olması lazımdı. E bu Kur'an ayeti bütün zamanlardaki müminleri kapsıyor. Öyle mi? Yani gelip, Ya'yı ve lezine dediği zaman sadece asr-ı saadeti kapsamıyor. Aynı zamanda asr-ı saadetten sonra gelen Müslümanları da kapsıyor. E şimdi Allah'a ve Resulüne itaat edin dediği zaman Allah Allah Azze ve Celle ee, ve Resulullah'ın sünneti de eğer bozulacaktıysa tamamen ortadan kalkacaktıysa o zaman yerin ve göğün yaratıcısı biz kullarını nereye yönlendiriyor? Yanlış bir adrese yönlendiriyor. Böyle bir şeyin olması da ne değildir? Böyle bir şeyin olması da kesinlikle mümkün değildir. Ve sizden emir sahiplerine itaat ediniz. Emir sahipleri kimlerdir? Alimlerdir ve yöneticilerdir. İbn Abbas'ın yaptığı tefsirde bizi yöneten insanlardır ve aynı zamanda alimlerimizdir. Çünkü dünyanın mutluluğu iki tayfe'nin düzelmesiyle iki tayfe'nin insanları doğru yönlendirmesiyle gerçekleşir. Birinci taife yöneticilerdir. Çünkü Allah'ın hadlerini ve hudurlarını bunlar uyguladıklarından dolayı insanların arasında şeriatla veya cahiliyenin hükmüyle hükmedebileceklerinden dolayı insanlara hayatı biraz da bunlara bağlıdır. Yani her topluluk onun için kendine kendi akıbetini belirleyecek olan yöneticiyi seçmek zorundadır. Eğer diyelim bir topluluk Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyecek olan yöneticileri kendilerine seçiyorlarsa başlarına gelen musibetlerden de kendileri sorumludur. Bu duruma mustazaflık durumu veya da işte zalimler bizi yönetiyor demeleri gibi bir hakları yoktur. ve bugün mesela diyelim bugünkü yöneticileri ele alacak olursak birinci grup. Bunlar kimlerdir? Bunlar şu anda var olan yöneticiler veya yönetim kafirlerin elindedir tavukların elindedir. Bu tavukların çarkında birileri yönetime gelmek istiyorsa ve birileri de bunları seçiyorsa eğer işte kimi oy veriyorsa herkes oy verdiğini seçmiş demektir. Bu insanların kendi elleriyle yaptıklarının bir karşılığıdır. Ondan dolayı da Allah Azze ve Celle bizim başımıza musibet gönderdi, işte zulümle yönetiliyoruz Müslümanlara harip perişandır kimsenin oy kullanan insanların veyahut da bu demokrasi dininin gereğini yerine getiren insanların böyle bir şikayette bulunmalarına ne yoktur? Haklı yoktur. Mesela bizim böyle bir sıkıntımız yoktur. Örneğin niye? Çünkü yönetiliyoruz, küfürle yönetiliyoruz. Bizi bağlamıyor çünkü biz bu çarkın çarkı döndüren insanlar değiliz. Öyle değil mi? Biz zaten bunlardan biriyiz, Biz zaten bunları tekfir ediyoruz. Biz bunların da bunların Allah'ın dışında bunlara ibadet eden kullarından da her şekilde ne etmişiz? Tebelli etmişiz. Bizim böyle bir sıkıntımız söz konusu değildir. İkinci grup insanlar alimlerdir. Allah Azze ve Celle diyor ki Fes elu Eğer bilmiyorsanız gidin işine yapın, ehline sorun. Neden? Çünkü bunlar da Allah'ın ve Resulünün hükmünü meselelerde bildiklerinden dolayı yine insanların başvurmaları gereken mercilerden biri de kimlerdir? Alimlerdir. Fakat alimlere yapılan itaat mutlak bir itaat değildir. Bak dikkat ederseniz ayet-i kerimede ey iman edenler. Allah'a itaat ediniz, Resulüne itaat ediniz, emir sahiplerine de, diyor Allah. Bak, اَطِعُ ve وَاَطِعُ الرَّسُولَ وَاُلِلْ <الْأَمْرِنِكُم> diyor. Dikkat ediyoruz ki, <الْكَرِمَة> kelimesi geçmiyor burada. اَطِعُ اللّٰهَ وَاَطِعُ الرَّسُولَ وَاُلِلْ اَمْرِنِيكُمْ Allah'a itaat ediniz, Resulüne itaat ediniz, emir sahiplerine de, diyor Allah Azze ve Celle. Yani emir sahiplerine de itaat ediniz diye, onları da ayrı bir fırkı olarak zikretmiyor. Allah'a itaat ayrıdır. Resul'e itaat ayrıdır. Fakat ulul emir dediğimiz, alimlere ve yöneticilere itaat ayrı değildir. Bunlara bağlıdır. Allah ve Resul'ünün emrine itaat ettikleri mi onlara itaat edilir? Yoksa müstakil bir şekilde alimlere ve yöneticilere ne yapılmaz? İtaat edilmez. Mesela kişinin biat ederek bağlanmış olduğu emir, yani yönetim sahibi olan insana mutlak vaziyette itaat etmesi şart değildir. Ne zaman mutlak vaziyete itaat eder? haramı emretmediği müddetçe, masiyeti emretmediği müddetçe, Allah'ın emrine muhalefet etmediği müddetçe, mutlak itaat etmek zorundadır. Yoksa eğer yönetici veya hakim veya halife, Allah'ın emrinin dışında bir emirle insanlara emrediyorsa, ona itaat etmek zorunda değil. Ne biz zorundayız, ne başkaları zorunda değdirler. Ulema da hacizler böyledir. Eğer işin ehli verirse, eğer Kur'an ve sünnetle insanlara hüküm veriyorlarsa, biz gideriz soru sorarız. O zaman bilmiyorsanız eğer gidin işi eline sorun ayeti geçerli olur. Yoksa adam sapıksa veyahut o insanları saptırıyorsa bizim bu insanları dinlemeye veya bu insanlara soru sormaya ne değildir? Gerek yoktur. Daha sonra Allah Azze ve Celle diyor ki şimdi Allah'a itaat ettik, Resulüne itaat ettik. Bu emir sahiplerine de Allah ve Resulüne bağlı oldukları müddetçe itaat ettik. Yani alimlere ve yöneticilere. فَاِنْ تَنَاجَعْتُمْ fi şey. Hadi diyelim yine ihtilafa düştünüz. Yani Allah'a da itaat ettiniz, Resulüne de itaat ettiniz, emir sahiplerine de itaat ettiniz. Bundan sonra yine ihtilafa düşerseniz eğer diyor Allah Azze ve Celle, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız işi Allah'a ve Resulüne dönderin diyor. Öyle mi? Bak emir sahipleri geçmiyor burada. Dikkat ederseniz işi Allah'a, Resulüne, emir sahiplerine dönderin demiyor Allah. Allah'a ve Resulüne dönderin diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Mutlak itaat edilmesi gereken merci, tabi olunması gereken merci sadece Allah ve Emir sahiplerine de Müstakil değillerdir. Allah'a ve Resulüne itaat ettikleri müddetçe emir sahiplerine ne yapılır? İtaat edilir. Şimdi bu ayet-i kerimede, ayetin başında Allah diyor ki, Ey iman edenler! Hani bizim imanımızı önce celdetti, hani iman ediyorsanız Allah ve itaat edin demek istedi. Daha sonra bir de bunu pekiştiriyor Allah a.s.v. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız çekiştiğiniz meselelerde Allah'a ve Resulüne dönün diyor. Demek ki kimlerdir Allah'a ve Resulüne dönen? Allah'a ve Resulüne itaat eden insanlar Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlardır. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen insanlar çekiştikleri meseleleri kitap ve sünnetin ölçüsüne götürmeyen insanlar bunlar aslında ne kadar da Allah'a ve Resulüne iman ettiklerini iddia etseler bunlar Allah'a ve Resulüne ne yapmamışlardır? İman etmemişlerdir. Çünkü eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olsalardı, ne yaparlardı? İşi getirip Allah'a ve Resulüne döndürürlerdi. Neden böyle yapacağız peki? Çünkü bu sizin için nedir? Bu sizin için daha hayırlıdır. Sonuç bakımından sizin için diyor Allah Azze ve Celle daha hayırlıdır. Şimdi burada yine alimler güzel bir nokta tespit etmişler. İşi Allah'a ve Resulüne diyor. Mesela bir mesele de çekiştik işi Allah'a döndüreceğiz. Şimdi biz Allah'la direkt muhatap olma imkanımız var mıdır? Yoktur. Nasıl Allah'la muhatap olacağız? Allah'ın kitabıyla. Öyle değil mi? Çekiştiğimiz meselelerde dönüş yapacağımız merci Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır. Allah Azze ve Celle'nin kitabına gittik. Şimdi sıra geldi Resulü'ne dönderim diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi hani bazıları diyorlar ya Resul Kur'an'dan başkasını zaten söylemez. Yani Resulün söylediği sadece nedir? Kur'an'dır. Böyle olmuş olsaydı Allah'ın Resulü ayrıyeten zikretmesinin bir manası olmaz da abes olurdu bu. Yani Allah'a ve Resulüne dönderin demesi abes olurdu. Çünkü eğer zaten Resulün getirdiği de Kur'an da Allah dedi sadece işini yapınız, işi götürüp Kur'an'a dönderiniz dedi. E şimdi bizim Resulü ile olma imkanımız da yoktur. Yani onu görmeyenler için söylüyorum. Onu görmeyenler için nereye döndürmek zorundadırlar? Onu görmeyenler de işi onun sünnetine döndürmek zorundadırlar. Şimdi bu İslam'daki hüküm vericini de bize belirliyor. Yani kimdir hüküm vermeye yetkili olan? İnsanların hükmüne boyu eğmek zorunda olduğu insanlar Allah ve Rasulü'dür. Bir de Allah ve Rasulü'nün hükmüyle hükmeden ulemadır veyahut da yöneticilerdir. Bunun dışında hiç kimse İslam'da ne yapamaz? Bunun dışında hiç kimse İslam'da hüküm veremez. Şimdi dedik imanın gereği olarak herkes Allah'a ve Rasulü'ne dönmek zorundadır. Peki bunu yapmayan insanların durumu nedir? Yani Allah ve Resulü'ne hükümde başvurmayan insanlar veya çekiştikleri meseleleri Allah ve Resulü'ne değil de başka ölçülere götüren insanların durumu nedir diye soracak olursanız 60. ayette de Allah ne yapıyor? Bunların durumunu açıklıyor. اَلَمْتَرَ <gülüyor> اِلَلَّذ۪ينَ Sen sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri görmüyor musun? diyor Allah Azze ve Celle. Sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri görmüyor musun? Şimdi bak bir grup insan var, bunlar iman ettiklerini söylüyorlar. Biz Allah'a, Resul'e ve Rasul'den önce indirilenlere yani kitaplara iman ettik diyorlar. Fakat Allah bunların imanını ne diye isimlendiriyor? <gülüyor> Zam diye isimlendiriyor. Yani Allah bu imanı kabul etmiyor bunlardan. Zam edenleri görmez misin diyor. Demek ki her iman ettim diyen insan iman etmiş olmuyor. Yani bir insanın iman ettim dedikten sonra Allah'ın da onun imanını kabul edebilmesi için bazı şartlar vardır. Yoksa böyle olmazsa Allah'ın bu şartlarına ayet edilmezse Allah bunların imanını ne diye isimlendiriyor? Allah bunların imanını zan diye isimlendiriyor. Zam. Her ne kadar iman ettik deseler de bu iman zandan ibarettir. Peki şimdi şöyle bir soru soralım. Bu insanlar ne yaptı ki Allah bunların imanına zan dedi? Yani durduk yerde Allah kimsenin imanı ne yapmaz? Zam demez. <gülüyor> onlar tağutu inkar etmekle emruldukları halde tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Çekiştikleri zaman, aralarında bir anlaşmazlığa düştükleri zaman Allah'a ve Resulüne götürmüyorlar onlar işi. Kime götürüyorlar? Onlar işi inkar edilmekle emruldukları tağuta götürüyorlar. Şimdi bir tağut varmış. Allah Azze ve Celle bu tağutu inkar etmemizi istiyormuş bizden. Bazı insanlar da bu tağuta inkarı yerine getirmiyorlar. Tağuta inkarla emrolundukları halde tağuta muhakeme oluyorlar. O zaman tağut nedir? Allah ve Resulünün hükmünün dışında insanlara hükmeden herkes, her kurum, her şahıs, her anayasa, her parti nedir? Tağuttur. Hakim, savcı, kim olursa olsun bu adam nedir? Bu adam tağuttur. Allah çünkü bu ayette tağutu ne diye isimlendiriyor? Kendi hükmünün dışında insanların kendisine başvurduğu merci olarak isimlendiriyor. E bugün mesela diyelim bakarsanız Allah'ın hükümlerinin dışında insanlara hükmedenler kimlerdir? Bugün Allah'ın hükümlerinin dışında insanlara hükmedenler var olan mahkemelerdir. Öyle değil mi? Yani bugün işte tercenin veya tavutun mahkemeleri kendi anayasalarıyla, kendi kitaplarıyla insanlara hükmedenlerdir. Bir de bunun yanında bu hükmü hazırlayanlar var. Bu da neresidir? Burası da parlamentodur. Bunlar da savurtur zamanda hükmü hazırladıkları için. Bir de bu hükmün hazırlandığı zaman kaldırdıkları parmanın direkt etkili olduğu insanlar var. Bunlar da kimlerdir? Bunlar da milletvekilleridir. Bir de bu milletvekillerini o meclise gönderenler var. Bunlar da kimdir? Cahiliyet toplumunun müşrifetleridir. Öyle değil mi? Allah'ın dışında kurumlara ibadet edenler. Allah'ın dışında yasama, yürütme, yargı yetkisini başkasına veren insanlar, bir de ne var? Toplum var. Demek ki tağutun dört tane kolu var. Hüküm manasındaki tağutun Allah'ın indirdiklerinin dışında e, kanunlarla insanlara hükmeden, insanların çekişmelerde kendilerine başvurduğunda farklı bir anayatayla insanları yöneten insanların dört tane kolu var. Bir, mahkemeler. Öyle değil mi? Hakimler, savcılar, avukatlar bunlar şunlar. İki, bu kanunları bunlara hazırlayan bir kurum var. Burası da neresidir? Parlamentodur. Öyle mi? Üçüncüsü, bu parlamentonun içinde bu kanunların hazırlanmasına dilek etkilen insanlar var. Bunlar da kimdir? Bunlar da milletvekilleridirler. Dördüncüsü, bu milletvekillerine oy verip de bunları başa getiren kimler var? Cahiliye toplumu var. Bunlar da dördüncü ayaktırlar. Bunların dördünden daha şenlisi bir de bunlara fetva veren kocalar var. Yani bu dört gruptan saydığımız dört tane bunlar. Bu dört grup hem müşriktirler, yani Allah'a hakimiyet noktasında şirk koştukları için ortak edindiklerinden dolayı fert fert tane tane toplum olarak hepsi bunlar müşriktirler, bir. iki bunlara fetva veren insanlar şirket fetva verdiğinden dolayı, bunların müşrikliğe teşvik ettiklerinden dolayı bunlar da insanların Allah'ın dışında Rab edindikleri papazlardırlar, din adamlarıdırlar, öyle mi? Demek ki tağut neymiş burada? Allah'ın kanunlarının dışında hükmeden insanların başvurduğu merzilermiş. Bir de bak dikkat ederseniz imanlarını zandan ibaret olduğu insanlar var. Bunlar da kimlerdirler? Bunlar da Allah ve Resulü'nün hükmüne başvurma imkanı olduğu halde buna başvurmayarak tavutun hükmüne başvuran kimlerdirler? Tağutun hükmüne başvuran insanlardırlar. Bunlar iman ettiklerini iddia da etseler Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bunların imanının zandan ibaret olduğunu söylüyor. Şimdi bir de bakın burada önemli ince bir nokta daha var. Hani konumuzu iyice anladıktan sonra. Hüküm meclisi kime aittir? Çekişme anında insanların hükmüne başvurmak zorunda olduğu Allah'tır, Rasul'üdür ve Allah ve Resulü'nün hükmüyle hükmeden yöneticiler ve alimlerdir. Öyle mi? Bunu yapmayan insanlar nedirler? Bunu yapanlar Allah'a ve Ahiret gününe imanları tescilli olan insanlardır. Nisa 59'da. Bunu yapmayan insanlar da iman ettiklerini zan eden insanlardır. Kimlerdir bunlar? Tağut'u inkar etmekle emrolundukları halde tağut'u inkar etmeyip ona ne yapanlardırlar? Onun hükmüne başvuran insanlardır. Şimdi burada şöyle ince bir nokta daha var. Yani bunları hepsini uzun uzun anlattığımızdan dolayı dersler. Fazla şey yapmıyorum, fazla detayına girmiyorum. Biliyorsunuz zaten. Sadece hatırlatma mahiyetinde söylüyorum. Şimdi biz diyoruz ki Bakara 256'da Allah azze ve celle diyor ki: "Fe men ye'kuru bi Davudi ve yu'min billahi faqad istemsaka bil urvetil vefka. Lan tifsam laha vallahu semi'un ali." Kim tavudu inkar ederse, Allah'a da iman ederse kopması olmayan sapasağlam pulva yapışır. Yani la ilahe illallah'a yapışır. İslam dairesine girebilmesi için bir insan diyoruz. Birinci madde olarak ne yapması lazımdır? Tavudu inkar etmesi lazımdır. Tağut ve tağutlaşan bütün kurum ve şahısları inkar etmesi onlardan beri olması gerekir. Şimdi bazı insanlar da diyorlar ki tamam doğrudur bu ayet böyledir yani bu ayet diyorlar böyledir hani e, tağutu inkar etmeyen tamam la ilahe illallah dairesine giren de Müslüman olamaz ama bu kadar da değil diyorlar. Yani Allah azze ve celle Müslüman olduğunu zanneden peygamberimize iman eden bazı insanlar var bugün görüntüde yaşayan bazı insanlar var. Fakat bu insanlar tağutu inkar etmiyorlar. Tamam diyorlar. Bunlar kasalıdırlar. Fakat bunlar din dairesinden ne yapmazlar? Çıkmazlar. Çünkü Allah Azze ve Celle bunları affeder. Bunlar ne etmiyorlar? Bunlar idrak edemiyorlar bu kadarını. Bu Nisa 60. ayet bunu yalanlıyor. Kim olursa olsun, kim olursa olsun. Allah'a da iman etsin, Resulüne de iman etsin, Allah ile beraber cihaz etsin, medine İslam devletinin içinde de yaşasın. Hiç bahsetmez. İnkar etmekle en zorunduğu tağutu eğer inkar etmiyorsa bu insanın imanı neden ibarettir? Bu insan imanı zandan ibarettir. Yani artık bu ayetten sonra Allah var ya da Allah azze ve bu fikrinden sonra kimsenin kafasında ne kalmaz, kimsenin kafasında bir şüphenin kalmaması lazım. Hani bu meseleler diyelim çekişmeli meselelerden ise eğer Allah'a ve Resulüne iman eden bir insanın ne yapması lazımdır? Allah Allah'a ve Resulüne döndürmesi lazımdır. Allah ve Resulün de bu konuda hükmü nedir? Allah ve Resulün de bu konuda hükmü çok açıktır. Demek ki e, bugünkü dersimizde birinci yani konu başlığımızın altındaki birinci ayet serimede öğrenmiş olduğumuz şey şudur. Hüküm verme yetkisi Allah'a ve e aittir. Allah'ın dışındaki, Allah ve hükmünün dışındaki hükümlerle insanlara hükmedenler taahhutturlar. Bu taahhutların hükmüne başvuran, bunları inkar etmeyen insanlar Bunlar da iman ettiklerini zan eden insanlardır. Yoksa bunlar ne yapmamışlardır? Bunlar iman etmemişlerdir. Bu suyu dolapta mı veriyorsunuz ya? Baya soğuk olsun. Evet. <gülüyor> 28. hadis öyle değil mi? 28. hadis Ebuzer hadisi şimdi iman kitabını okumaya devam ediyoruz iman kitabında iman Bukhari iman ile ilgili hadisleri ne yapıyor? iman ile ilgili hadisleri Geziyor. Şimdi geçen dersimizde en son neyi anlatmıştık? son olarak da. Kim söyleyecek? Geçen dersimizde son olarak neyi anlatmıştık? anlatmıştır? Bu kadar. Hmm. Hmm. Sözdahil. Kadınların çoğunu ceh cehenneme olduğunu Peygamber Hanımın hadislerinde. İşte e, hadiste geçen işte Peygamber Efendimiz diyor ki bunlar diyor Allah bunlar küpretti işte, diyor ya cehenneme olup girdi. Orada kitabilerde bunlar Allah'a mı küpretti? yok Efendi'nin okuyorsan bir ömür boyunca iyilik yaparsın, bir kötülüğü gördün mü? İşte bunlar e, senin yanlış olduğun yeni inkar ederler. Yani ne demek bu? Yani Evli olmadığın için anlamazsın tabi. Evlenmen lazım bunu anlamak için. Yani sen kadına bir ömür boyu iyilik yaparsın, sonra bir gün hani kazara bir hata yaptın yani. Bir istediğini yerine getirmedin, ömrün boyunca senden hayır görmedin der. Yani Kadını mutlu etmenin mümkün olmadığını bir nevi anlatmak istiyor. Ve kadının fıtratını anlatıyor. Yani kadınlara karşı aslında her halükarda iyi olmak lazım. Niye? Çünkü kadının fıtratı bu yani. Sen bir ömür boyunca kendini onun uğruna perişan etsen son günahı öleceksin diyelim bir yanlış yaptın. Der ömrün boyunca senden bir kayıt görmedin der gerçekten de yani. Kadın fıtrat olarak buna müsait bir fıtratı var. Ama bu hadisin metni, bu hadisten ne çıkar demiştik onu soruyorum ben. Burada küfrederler deyince sahibi küfürler açısından hemen büyük küfür almıyor, Allah'a mı küfrederler diye soruyor. Bunu Bizim genelde küfür gelmeler, yan bir delil bunun nankörlük veya başka bir anlama gelmediğini söylediğinde küfre yani kafirlik dinler çıkaran küfür etmemiz gerektiğini. Zalekallah. Bak nerede arkadaş güzel bir şey dedi. Bir, dedi ki bu hadisten şu çıkar. Kur'an ve sünnetin e küfür kelimesi kullanılırsa asıl olan bunun insanı dinden çıkaran büyük küfür manasını olduğudur. Ta ki yan bir delil, yan bir karine gelinceye kadar asıl olan nedir? Bu küfrün insanı dinden çıkaran büyük küfür olmaktır. Niye? Çünkü sahabe böyle anlamıştır. Arap lugatının asıl sahibi olan, Kur'an'ın kendi dilleriyle indirildiği sahabe böyle anlamıştır. İkincisi ne çıkar demiştik bu hadise? Aynı zamanda dedik, her küfür lafzı kişinin dinden çıktığına belalet etmez. Yan bir delil veya yan bir kaline bulunduğu zaman küfür iki kısımdır dedik. Öyle değil mi? Bir, insanı dinden çıkaran büyük küfür vardır. İki, insanı dinden çıkarmayan küçük küfür vardır. Allah ve Resulü bazı amellerden insanlar iyice nefret etsin veya uzak dursun diye bazı amelleri ne diye isimlendirirler? Küfür diye isimlendirirler dedik. Üçüncüsü ne dedik? Büyük günahlar insanı ne yapmaz? Büyük günahlar insanı dinden çıkarmaz dedik. Bu ehl sünneti sünnetin neydi? Bu ehl sünnetin akidesiydi. İnsan büyük günahları helal görmediği müddetçe veya inkar etmediği müddetçe kişi büyük günahları işliyor diye ne olmaz? Dinden çıkmaz. Yani kafir olmaz dedi. Bunun asıl delili neydi? Bunun asıl verili 18. hadisdi. Öyle değil mi? Hani şu büyük günahları sayıyor Resulullah bunları yapmayın diyor daha ona diyor. Kim bunları yaparsa ve dünyada bunların cezasını görürse bu onun için kefaret olur. Kim de cezasını görmezse, Allah üstünü kapatırsa, kıyamet gününde Allah dilerse onu affeder, dilerse de ne yapar? Azap eder. Allah'ın dilemesine kalmışsa demek ki bu insanı dinden çıkarmıyor. Çünkü Allah küprü ve şirki ne yapmak? Küprü ve şirki Allah affetme demiştik. Dördüncüsü demiştik? Demiştik ki kadınların Allah Resulü bize fıtratını anlatıyor. Öyle değil mi? Yani kadının hali budur. Kadın nedir? <gülüyor> Kaburga kemiğine benzer, eğridir. Yani ya onu düzelteceğim de diyeceksin, onu kıracaksın. Başka bir hadis bu da. Onu düzeltersen kırarsın diyor Peygamberimiz. Veyahut da öyle eğri eğri onundan istifade edeceksin. Bunun başka da bir yolu nedir? Bunun başka bir yolu yoktur. Yani Peygamberimiz ne de diyor? Ee, abi. Diyor ki kadın şeye benzer. Kaburga kemiğine benzer diyor. Kaburga kemiğinin de en üstüne benzer. Yani hani en yamuk yerine en eğri yerine benzer diyor. Eğer sen dersen ki ben onu düzelteceğim, onu kırarsın diyor. Mümkün değil. Onu kırmaksa onu boşamaktır diyor. Yani onu düzeltmek için çok uğraşırsan, işin sonu boşamaya gider diyor. Ya da diyor ne yapacaksın? Böyle eğriyken ondan istifade etmeye çalışacaksın diyor. Burada da bize kadının eğri öğretiyor. Kadının fıtratını öğretiyor demiştik. Şimdi bugünkü hadisimiz, Hz. Ebu Zerim hadisi kim okuyacak bize hadisi? Ebu Zer radiyallahu anı birisiyle birbirimize uygun olmayan sözler söyledi. Ben de onu annesinden dolayı kınamıştım. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Zer, o kimseyi annesinden ötürü kınadın mı? O halde sen hala içerisinde cahiliye bulunan bir sünnesin." O kardeşlerinizin Allah'ın sizin gözetiminizde verdiği hizmetinizi gören kimselerdir. Kimin gözetiminde bir kardeşi olursa yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, yapamayacakları şeylerden onları sorumlu tutmayınız. Eğer böyle sorumlu tutmuş iseniz, o halde kendilerine yardım ediniz. Buyurdu demiştir. Şimdi bu hadis şerifte, Hazreti Ebüzer'in hadisinde Ebüzer ile başka bir sahabe, Allah cömresinden razı olsun tartışıyorlar. Yani aralarında bir çekişme geçiyor. Şimdi insan olmanın fıtratı ya. Hazreti Ebuzer de tutup bu adamı eleştiriyor. Annesi siyah bir köle olduğundan dolayı hani ey siyah kadın oğlu gibi bir cümle kullanıyor. Yani annesiyle onu ne yapıyor? Annesiyle onu eleştiriyor. Peygamberimiz bunu duyduğu zaman Ebuzer'i yanına çağır. Ey Ebuzer diyor. Sen onu annesinden dolayı kınadın mı? Yani hani annesi köle diye veyahut da dilinden, ırkından, cinsinden, renginden dolayı sen bir insanı kınadın mı ey Ebuzer diyor. Sen öyle bir adamsın ki sende cahiliye kalıntıları vardır diyor. Hani e, cahiliye kalıntıları vardır. Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir diyor Peygamberimiz. Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden yedirin. Yapamayacakları işlerde de onları sorumlu tutmayın. Yani çok ağır yükler yükleyip de onlar yapamayacakları yükleri yükleyip de onları ne yapmayınız? Onları sorumlu tutmayınız diyor Peygamberimiz. Eğer diyor böyle bir şey yaparsanız çok ağır bir yük yüklerseniz onlara o zaman ne yapınız diyor Peygamberimiz. O zaman onlara yardımcı olunur diyor Peygamber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu hadis-i şerifte birinci madde olaraktan zikredeceğimiz şey sahabenin de insan olduğu. Yani her ne kadar imanda, İslam'da çok üst merkebelere çıkmış olsalar dahi onların da bazen kendi aralarında çekiştikleri birbirlerinin kalplerini kırdıklarını ne yapıyoruz? Birbirlerinin kalplerini kırdıklarını müşahede ediyoruz. Yalnız Peygamberimiz burada Ebu Zere diyor ki sen onu annesinden dolayı kanadım veya güzel diyor. Sen öyle bir adamsın ki sende cahiliye kalıntıları vardır diyor. Şimdi burada birincisi cahiliye ne demektir? Yani sen sen öyle bir adamsın ki diyor sende cahiliyenin kalıntıları vardır. Şimdi normalde cahiliye denildiği zaman insanların aklına gelen şey nedir? İnsanların aklına gelen şey peygamberimizden önceki dönemdir. Yani peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gelmeden önceki döneme ne dönem diyoruz biz? Cahiliye dönemi diyoruz. Aslında cahiliyeyi böyle tanımlamak doğru değildir. Cahiliye nedir? Peygamberimizin getirdiği dine muhalif olan her şey cahiliyedir. Peygamberimizin getirdiği dine muhalif olan her şey cahiliyedir. Normalde İslam müminlerin kardeşle geçirmelerini ister. Müminlerin bir aradayken bir ceset gibi olmalarını ister. Birbirlerine karşı sorumluluk duygusuyla yaklaşmalarını ister. Birbirlerini değerlendirirken takva ölçüsüne göre değerlendirmelerini ister. Renge, ırka, dile, memlekete, fakirliğe, zenginliğe göre İslam'dan insanların değerlendirilmesi yoktur. Fakir neyse zengin odur, Ebu Bekir neyse Bilal odur, Ebu Zer neyse Osman odur. Birinin zengin olması, birinin fakir olması, birinin kavmin önde gelenlerinden olması, birinin köle olması aralarındaki derece farkını ne yapmaz? Hiçbir şekilde değiştirmek. İkisi de Allah'ın önünde nedirler? Eşittirler. Peygamberin kızı Fatıma neyse Allah'ın hükümlerinin önünde, Bilal'in kızı köle olan kız da aynı şekilde aynı hükümet abidir. Bu İslam'ın getirdiği şeydir, öyle değil mi? İslam insanları neye göre derecelendirir? İslam insanları takvalarına göre derecelendirir. اِنَّ اَكْرَانَكُمْ indallahi اللّٰهِ Sizin Allah'ın yanında en değerliğiniz, en takvalı olanınız bize. Kim ne kadar takvalıysa, amellerden önde geliyorsa, Rabbinin buyruklarına boyun eğiyorsa, bu insan derece olarak yüksektir. Yoksa parası var, iş yeri var, babası zengindir, işte falan memleketlidir, kavmin üreticisidir, ağanın oğludur gibi söylenlerin İslam'da neyi yoktur? İslam'da kesinlikle ve kesinlikle yeri yoktur. Ebu Zer burada böyle bir şeye muhalefet ettiğinden dolayı İslam'ın, Resulullah'ın getirdiği dine muhalefet ediyor. Bir insanı kölenliğinden dolayı kınıyor, bir insanı annesinden dolayı, annesinin alt tabaka insanlardan olmasından dolayı bir insanı ne yapıyor? Bir insanı kınıyor. Peygamberimiz de bunu ne diye isimlendiriyor? Bunu cahiliye diye isimlendiriyor. Sen öyle bir adamsın ki Ebu Zer, sende cahiliyenin kırıtıları vardır. Normalde bakın Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman cahiliye kelimesi Kur'an'da 3-4 manada kullanılıyor. Cahiliye kelimesi Kur'an'da 3-4 manada kullanılıyor. Bir kullanıldığı mana Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle cahiliye zanlı diyor. Cahiliye zanlı. Cahiliye zanlı nedir? Allah Azze ve Celle de düşünülmesi gereken itikada muhalif olan itikattır. Hani bunlar diyorlar biz eğer savaşa çıkmasaydık öldürülmezdik. Veya Müslümanlar diyorlar bizimle beraber kalkalardı. Savaşa çıkmasalardı bunlar öldürülmezlerdi diyorlar. Allah Azze ve Celle diyor onlar cahiliye zanlıyla zanda bulunurlar diyor bu tip bu düşüncede olan Allah'a karşı itikat edilmeleri gereken mevzuda muhalefet eden insanlara Allah Azze ve Celle cahiliye zamında bulunurlar diyor. Başka bir ayet-i kerimede, ve مَا الْجَاهِلِيَةِ diyor. Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Yani Allah'ın hükümleri varken, Allah'ın şeriatı dururken, bazı insanlar farklı bir şeriat mı istiyor diyor Allah Azze ve Celle. Bunu cahiliyenin hükmü diye isimlendiriyor. Başka bir ayette cahiliye asabiyeti diyor. Müşriklerin, Müslümanlara olan kızgınlığını onları savaşa iten etkeni cahiliye asabiyeti diye isimlendiriyor. Yani cahiliye <gülüyor> değerlerinden dolayı kızmak, cahiliye değerlerinden dolayı saldırganlaşmak. Allah buna cahiliye hamiyeti diyor. Mesela Peygamberimiz faide cahiliye diyor. Peygamberimiz da acında dikkat ediniz. Cahiliyenin bütün işleri benim ayakımın altındadır diyor insanlara. Demek ki cahiliye nedir? Cahiliye Peygamberimizden önceki dönem değildir. Cahiliye nedir? İsa'na muharifet Her şey cahiliyettir. Peygamberimizin getirmiş olduğu dile muhalif olan her şey cahiliyedir. Burada şimdi ciddi bir nokta var. Ebu hepiniz tanıyorsunuz. Yani Ebuden Zer sahabenin içinde takvasıyla en önde gelen sahabedir. Evet emri bil mağruf gelen sahabe cihat ve fedakarlık yönüyle en önde gelen sahabe zülk yönüyle en önde gelen sahabe buna yağmen peygamberimiz Ebu e diyor ki sen öyle bir adamsın ki sende cahiliyenin kalıntıları vardır eğer Ebu Zer'de böyle bir şey söz konusuysa bizim için bu nedir bizim için bu hayda hayda geçerlidir özellikle şu cahiliye toplumunun içinden Müslüman olan insanlar bazen gerçekten davranışlarında cahiliye fiillerini sevgileyebiliyorlar veya Müslüman kardeşlerine muamelerinde cahiliye anlayışıyla yaklaşabiliyorlar, muamele yapabiliyorlar. Onun için ne yapmak lazım? <gülüyor> Peygamberin getirdiği dini güzel öğrenmek lazım. Peygamberimizin cahiliyeye muhalefet ettiği noktalar nelerdir? Bunları güzel bilmek lazım ki kendisinde cahiliye kırıntıları olan insanlardan ne yapmayalım, olmayalım. Bakın burada hem bu nokta çıkar. Yani Peygamberimiz Hz. Ebu Zeri işte yargılarken Sende o kadar takvalı, önde gelen bir sahabe olmasına rağmen hatasını söylüyor. Sende cahiliye kanıtları vardır diyor. Ama bunun yanında Ebuzer cahillik yapıyor diye de Ebuzeri dışlamıyor Peygamberimiz. Öyle değil mi? Bu da nedir? Ehliyetin Sünnet'in usulünden bir usuldür. Bir insan hem kötülük kendisinde barındırabilir, hem iyilik kendisinde barındırabilir. İctimaul haseneti ve seyyiati fi'l abdil vahid diyor hadis Sünnet. Bir kulda hem kötülük olabilir, hem de ne olabilir hem de iyilik olabilir. Biz normalde müminleri sevmekle mükellefiz. Allah Azze ve Celle Allah ve Resulünü sevdikten sonra onlara dostluk besledikten sonra aynı zamanda yani kimlere dostluk beslemek zorundayız? Müminlere dostluk beslemek zorundayız. Eğer müminlerde bazı haramlar, cahiliye kalıntıları var ise o cahiliye kalıntıları oranında onlardan uzak dururuz. Fakat onlarla beraber olan iman, iyilik ve güzel sıfatlarından dolayı da onlara ne yapmak zorundayız? Sevmek zorundayız. Hatalı bir olan bir insan hatasıyla beraber bütün, bütün kabul edilmez. Hatalı bir olan bir insan hatasından dolayı ne de yapılmaz? Dışlanmaz da aynı zamanda. Hatası oranında muamele görür. İmanı ve iyiliği oranında tekrardan ne görür? İmanı ve iyiliği oranında tekrardan muamele görür. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliyeye mukalefet ettiği nelerdendir? Noktalardandır mesela Müslüman, Müslüman kardeşinde sevmediği bir amel var diye o Müslüman kardeşinden beri olmaz. O Müslüman kardeşinden uzaklaşmaz eğer ondan sevmediği bir amel söz konusuysa. Ne yapar? O kötü amelinden uzak olur. O kötü ameli oranında onunla arasına bir mesafe koyar. Fakat imanından, güzel ahlakından, güzel duygularından ötürü de peygamberimizin yaptığı gibi o oranda da ona karşına yapar. Sevgi besler, yakınlık duyar. E bizde bu yoktur. Yani cahiliye kalıntıları hepimize tamamen yerleşmiş. Hatta cahiliye kalıntısı değil, cahiliye bizim içimizde var. Adam bizim hesabımıza gelmeyen bir şey yaptığını bitmiştir aslında. Yani onunla bizim aramızda bir ilişkiniz ve konusu olmakın mümkün değildi. Yeter ki bizim sevmediğimiz bir amel yapsın bir adam. Bu da ne değildir? Bu da İslam'a uygun değildir. Demek ki Ehl-i Sünnet'in usulünden biri de neymiş Murat? Ne Sami abi? Bir, bir araya da bulunabilir. bulunabilir. İyiliği oranında, imanı oranında onu severiz. Kötülüğü oranında da ve kötülüğüne karşı ona ne yaparız? Vuruz ederiz. Bu da nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ebu e söylemiş olduğu şeydir. Üçüncü nokta söyleyeceğimiz şey bir ayet veya hadiste cahiliye kelimesi geçiyorsa bu o insanın küfre girmesi demek değildir. Ve o amelin küfür olduğu demek değildir. Mesela Diyelim peygamberimiz diyor ki kim bunu yaparsa cahiliye ölümü üzerine ölür. Bu cahiliye ölümü üzerine ölür demek bu kişinin dinden çıktığı manasına ne yapmaz? Dinden çıktığı manasına gelmez. Yapmış, yapılan fiile veya cahiliye ölümü dediği fiile bakmak zorundayız. Eğer bu fiil Kur'an ve Sünneti küfür dediği fiillerden ise o zaman deriz bu cahiliye ölümü nedir? Bu cahiliye ölümü insanı dinden çıkaran cahiliye ölümüdür. Ama diyelim bu fiil işte Kur'an sünnet'e baktığımızda insanı dinden çıkarmayan fiillerdense o zaman ne yaparız deriz bu insanı dinden çıkarmayan cahiliye fiillerindendir. Bir de bu hadislerde arkadaşlar çoğu insanın anlamadığı bir nokta var. Kölelik mühessesesü var ya yani İslam'da var olan kölelik mühessesesü. Şimdi genelde e, Avrupa filmleriyle beslenen Amerika filmleriyle beslenen insanlar olayları değerlendirirken genellikle bu filmleri baz alırlar. Yani böyle 3-4 tane zenci gemiye bağlamışlar. Adamın birinin de kırbaç var. Bunları sırtına havaya vuruyor. İslam'daki köleliği de böyle algılarlar. Yani hani köle sahibinin elinde hiçbir şey yapamayan, sürekli kırbaçla dayakleyen nedir? Bir insandır. Böyle değildir. Bir insandaki köledir. Zaten kölelik müessesesini İslam kurmamıştır. İslam geldiği zaman kölelik müessesesi vardı insanların içinde. İslam yobaz kölelik anlayışını ıslah etmiştir. Ve köleliği ortadan kaldırmak için İslam elinden gelen her şeyi yapmıştır. Şu günahı işleyelim. Birinci kefareti köle azat etmektir. Kim bir köle azat ederse kölenin bütün organları nispetinde o adam ne yapar? Cehennemden Allah doğru onu azat eder. Kim işte bir köleyi veya cariyeyi edeplendirirse sonra da onun, onunla evlenirse iki yata ecir alır. Gibi şeylerle ayet ve hadislerle Allah Azze ve Celle ve Rasulü, Sürekli kölelik müessesesini kaldırmaya yönelik çalışmışlardır. Yani bakın büyük kefaretlere, büyük günahların kefaretlerine genelde ne vardır? Birinci sırada köle azat etmek vardır. Yüzü köle azat etmek söz konusu. Veya diyetlere bakın, yani diyelim sen bir adam öldürdün veya birine çaldın Diyetlere bakın, köle azat etmek vardır diyetlerin içerisinde. Veya mümin bir köleyi azat etmek vardır diyetlerin içerisinde. Bu da bize neyi gösterir? İslam aslında tabiat olarak köleliği inşa etmemiştir. Kölelik zaten vardı. İslam köleliği elinden geldiğince iyileştirmeye, bir hak hukuk içerisine sokmaya ve yapabiliyorsa olabildiğince köleliği azaltmaya yönelik ne yapmıştır? Çalışmıştır. Mesela işte cariyelerle ilgili. İşte en eşirdiği insan kimdir? Cariyesini tehdit edip, tehdit, tehdit edip boşayıp sonra onunla ne yapan insandır? Evlenen insandır. Ve bu olmazsa eğer adam diyelim kölesini bırakmadı, kölesiyle devam ediyor, bu defa bir hukuku getirmiştir İslam. Yediğinden yedir, giydiğinden giydir, onun gücünün fazlasından ona ne yapma, onun gücünün fazlasını ona yükleme diyor İslam. Eğer böyle bir şey yapmazsa bu defa ona ne yapman lazım? Bu defada ona yardımcı olman lazım diyor İslam. Bu bir de neyi gösterir İslam'daki kölenin yani ne şekilde olduğunu yani filmlerde işte Amerika Avrupa <gülüyor> filmlerinde olduğu gibi değildir. İslam'da kölelik tamamen yine nedir? Kardeşlik anlayışına dayalı olan bir müessesedir. Ve buradan yine iç sahiplerine bir nokta çıkar. Yani mesela düşünün kölenin hiçbir hakkı yoktur. Yani köle birinin mülkiyetindedir. Adam istediği gibi onu yönlendirebiliyor olmasına rağmen İslam bu kadar hakla hukuk getirmiştir. Yani neredeyse şöyle baktığında benden bir farkı yok. Yani benim yediğimi giyiyor, benim giydiğimi giyiyor, benim işimi görüyor, ücretini de alıyor İşimi yani. işimi gördüğü zaman ben ona bakıyorum. Fazlasını yüklediğim zaman da benim de ona yardımcı olmam söz konusu. Bu tip insanlara dahi İslam böyle hak ve getirmişse... ...senin yanında normal şartlarda çalışan hür bir insana karşı nasıl davranman gerektiğini varsın ama. Yani iş sahibi olan Müslümanlar ellerinin altında onların yanında çalışan Müslümanlara... ...nasıl davranmaları gerektiği de yine bu hadis-i şeriften anlaşılır. Köleye karşı İslam böyle hak ve getirmişse... Normal şartlarda bizim yanımızda çalışan insanlara bizim ne olmamız lazım? Daha lütuf sahibi olmamız lazım. Daha iyi olmamız lazım. Şartları kendi yani kendimizi düşünerekten onlara da şey yapmamız lazım. Ee, onlara bu şekilde muamele yapmamız lazım. Mesela adam diyelim iş sahibidir. Adam aylık kazancı 2-3 milyardır sızlanıyor. Yani adam evde kendisinin mesela adam sızlanıyor. Yani 2-3 milyar kazancı var. Adam şey ya para yok işlerin kazasızı yok diyor. Ya sen bu adama 700 milyon para veriyorsun 500 milyon para veriyorsun Böyle Allah'tan korkmaz Bu adam ne yapsın? Kira veriyor, doğalgaz veriyor, elektrik veriyor, su veriyor Peki yol parası veriyor Senin yanında çalışan bu adam ne yapsın? Eğer sen 2-3 milyar var Ev sahibi olduğun halde, yol parası vermediğin halde Geçinemiyorsan Senin yanında çalışan gariban işçinin durumu ne olsun? İşte İslam'da zaten bencillik yoktur Yani İslam'da ne yoktur? İslam'da bencillik yoktur Kişi kendi şartlarını, yaşadığı yerin şartlarını düşünür, bu şekilde yanında çalışan insanlara ne yapar? Muamele yapar. Bu hadis-i şerifte anlaşılmayan bir nokta var mı? Buyur. Yanında çalışan işçinin Müslüman veya... Müslüman, Müslümandan başkasını çalıştırmamaya gayret eder. Yani... Çalışırsa aynı hukuk konuda geçer Yok. Yani tabi davet açısından ona karşı iyi olmak iyidir. Yani davet evet, açısından. Hiç. Ama Müslüman kardeşimiz değildir. Hele özellikle bir de harbiyse, harbilerin fikirlerini taşıyorsa mesela buna karşı da böyle bir hukuk kesinlikle geçerli değildir. Yalnız ne yapmak lazım? Şey Yani bu insanlara karşı da davet açısından elimizden geldiği kadar iyi olmamız lazım. Hele bir de harbi değilse, yani harbi konumunda durmuyorsa, harbilerin fikirlerini ise Yalnız bu Müslümanların genel bir problemidir zaten. Yani Müslümanlar, yanlarında Müslüman çalıştırmıyorlar. Mesela bu neye tebebiyet veriyor? Aslında yeterince Müslüman iş sahibi olan insan var. Yani, yani yeterli manada Müslüman olup da iş sahibi olan insan var. Yalnız e, bu insanlar yanlarında Müslümanları çalıştırmadıklarından dolayı, Müslüman bir güçlüğün elinde çalışmak durumunda kalıyor. Yani veya haramların işlediği bir ortamda e, çalışmak durumunda kalıyor. Aslında her Müslüman yanına, Müslüman olan işleri varsa, Müslümanlar da bu sıkıntılar ne yapar Yani mesela şimdi İstanbul piyasasında özellikle insanlar teştilde çalışıyorlar. Öyle değil mi? E ortamı gazinonun aynısı yani. Normal dışarıdan geçtiği zaman bir baktığında ha gazino ha şey e, tekstil dükkanı. Müzik zaten sonser, kadın kıl zaten iç içe. Yani bu şekilde çalışıyorlar. Mesela bakıyorsun birçok Müslüman bu rezilliği çekmek zorunda. Yani bu ortamda. O teşkil sahibi olan Müslümanlar var. ve altı yedisi bir araya gelip bir teşkil açsalar bu şekilde, hem yeni gelenleri kurtaracak, kurtaracaklar bu beladan, hem kendileri haram olmayan ortamda çalışmış olacaklar. Bu da maalesef burada ciddi bir şey yani. Bu da ciddi bir sıkıntı. Evet. Kur'an köleli nafta kaldırma imkanı varken niye nafta kaldırmamıştı bir takım tedbirleri? Yani bu... <gülüyor> Şimdi alimler buna bazı cevaplar vermişler. Mesela Muhammed Hüsur'da bunların... Başımda gelenlerden bir tanesi ama bu cevaplar sanki böyle birilerini razı etmeye yönelik cevaplar. Anlatabı böyle değil. Yani İslam bunu ikrar etmiş, ikrar etmiş. Mutlaka bunda bir şey vardır. Yani şu da var, bak şunu da söyleyelim. Mesela şimdi düşün. Normal şartlarda, yani bugünkü çalışma sistemi de aslında köleliğin aynısıdır. Yani bugünkü mesela normal kapitalist sisteminde çalışmayla e, İslam'daki kölelik arasında hiçbir fark yok. İslam'daki kölenin hatta derdi yok. Yani yemeği, içmesi, kalması, hepsi sana ayır. Bugün adam o kadar çalışıyor, köleden daha fazla ağır iş yapıyor. Gene yiyecek bulamıyor, gene içecek bulamıyor, gene kirasını yetiştiremiyor. Şimdi herkesin eşit olduğunu düşünsene. Yani yiyecek kim yiyecek ilişkileri? Kim çöpleri temizleyecek mesela? Hepimiz yiyelim aynı seviyede. Ya yani Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. İnsan tarafına aydırılır. Bir de Allah Azze ve Celle'ye mesela biz diyoruz, bizi yeryüzüne intihanla gönderdi. Öyle değil mi? Seni parayla imtihan eder, beni kölelikle imtihan eder. Karşıdakini işte e, malla imtihan eder, öbürünü evlatla imtihan eder. Anlatabiliyor muyum? Bu da bu insanların Yani Allah onları da bu şekilde e, imtihan etmek istemiştir. Bu aynı şekilde dediğimiz gibi yani fıtrata, hayatın gidişatına aykırı olan bir şey var. Ee, nasıl olacak yani? Herkesin eşit olduğunu bir düşünsene. Herkes kendi elbisesini mi edecek mesela. Herkes kendi e, sokaklara herkes müdür edecek. Hayat düzeni Allah kulak oluyor. Allah bazı insanları e, bu şekilde imtihan ediyor aynı zamanda. Diğerlerinin hizmetini e, gördürüyor. E, bunları da imtihan ediyor. O mallar hizmetler. bunun şükrünü yerine getiriyorlar mı? Bu insanlara karşı büyükleniyorlar mı? Büyüklenmiyorlar mı diye Allah Azze ve Celle imtihan ediyor. Kaldırabilirdi Allah köleliği ama kaldırmamış. Kaldırmadığından dolayı da bir iman etmek zorundayız. 9 saniye 1, abi, <gülüyor> Mubekir radiyallahu aleyhi şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i iki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelirse öldüren de öldürülen de cehennemdedir diye buyururken işittim. Ey Allah'ın Resulü öldüreni anladık ama öldürülen niye cehennemdedir dedim. O da karşısındakini öldürmeyi istiyordu ondan buyurdu. Şimdi bu hadis-i de peygamberimiz iki Müslümanın kılıçlarıyla karşı karşıya geldikleri zaman İkisinin de ateşte olduğunu söylüyor. İki Müslüman, eğer olan iki insan savaşırlarsa, ikisi de ateşte diyor Peygamberimiz. Şimdi e, sahabenin biri de şaşırıyor. Tamam da ya Resulallah diyor. Şu adam öldürdü. Anladık. Öldürenin cehennemde olduğunu anladık da bu diğerinin süküne geldi. Yani. yani o hiçbir şey yapmadı, öldü sadece. O da onu öldürmek istiyordu diyor. Yani bu onu öldürmezler, bu onu öldürecekti. Sonuçta o da onu öldürmek için hırslıydı diyor Peygamberimiz. Bundan dolayı ikisi de nedir? İkisi de ateştedir. Şimdi bu hadis-i şerif yine aynı zamanda büyük günahın insanı dinden çıkarmazının delillerinden olan bir hadis. Yani El-i Sünnet'in e, itikadında büyük günah insanı dinden çıkarmaz diyoruz ya. Bu hadis de onun delillerinden olan bir tanesi. Niye? Günah işlemelerine rağmen, haram işlemelerine rağmen Peygamberimiz onları ne diye isimlendiriyor? Cehennemde olmalarına rağmen Müslüman diye isimlendiriyor. Peygamber, i̇ki Müslüman eğer kılıçlarıyla karşı karşıya gelirlerse. Bu Kur'an-ı Kerim'de de ve iki taiftanı müminler öldürdü, fakat onları birbirlerinden Eğer müminlerden iki taif savaşırlarsa onların arasını ne yapınız? Onların arasını düzeltiniz diyor. Bak, müminlerden iki taif savaşırlarsa onların arasını düzeltiniz. Savaşmak haramdır. Müminlerin birbirleriyle savaşması haramdır. Fakat bunlar Allah bunları ne diye isimlendiriyor? Mümin diye isimlendiriyor. Demek ki o zaman ne diyoruz? İslam'da büyük günah işleyen insan. Bu günahı helal görmediği müddetçe Veyahut da bunu inkar etmedi Yani yok Müslüman Müslümanı öldürebilir Böyle bir haram yoktur diye inkar etmediği müddetçe Bir insan büyük günahla beraber ne olmaz? Kâfir olmaz. Ama büyük günahı Helal görüyorsa veyahut da Vacip olan bir fazlın vücubiyetini inkar ediyorsa o zaman o insan ne olur? O zaman o insan Allah'ın Haramını veya vacibini inkar veya Helal gördüğünden dolayı kâfir olur. Bu da delik nedir? ehl sünnetin akidesindendir. Bu delil de onlardan, yani bu hadis-i şerifte onlardan bir tanesi. Neden ee, Müslüman'ın Müslüman'la savaşması haram? Müslüman elinden ve dilinden. Bir tanesi. Mesela başka? Nasıl? Kanun ve e, kanıyla malı Müslüman'a haram olur. Çok güzel. Veda harcında ne diyor Peygamberimiz? İnne ve aradıkum ve amvalikum aranızda haram, ki hurmeti gününüzün bu, ayınızın bu, beldenizin bu. Sizim adıkadınız, sizin mallarınız, canlarınız, rızıklarınız size bugün de, bu ayda, bu beldenin haram olduğu gibi haramdır. Haram aylardalar, mekdedeler, bölge haram aylar, haram günler haram. Bunların haram olduğu gibi sizin malınız, canınız, rızkınız dibinize nedir diyor? Haramdır diyor. Bak birinci sebep bu. Bir tanesi Müslümanın elinden dininden emin olduğu insandır. E Müslüman, Müslümana saldırdığı zaman elindeki ve dinindeki emniyeti ne yapar? Ortadan kaldırır. Yine bir haramlık söz olur. Başka? Aynı AKD'ye sahip olduğu için. Aynı AKD'ye sahip olduğu için. Başka? Evet. Müminler kardeştirler. Asıl bundan dolayı. <gülüyor> Çünkü Allah azze ve diyor ki şey, bu saydığımız sebepler de geçerli. Ama asıl sebep, ana sebep buna döner. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Müminler nedirler? Kardeştirler. Ve Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde bu noktaya çok farklı bir açıdan dikkat çekiyor. Ne diyor? Allah'ın ipine hep beraber sımsıkı sarılınız. Hatırlayınız diyor hani Allah Azze ve Celle. Siz birbirinize düşmandınız. Yani kalplerinizde karşı bir kim vardı? Allah sizin kalplerinizi ne yaptı? Sizin kalplerinizi birbirine ısındırdı. sizi kardeş. Kardeşler yaptı diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın nimetidir bu size diyor. Yani normalde insanların birbirine karşı kalbinde bir kin varken, bir ayrılık varken Allah fıtraten müminin mümine kardeşlik beslemesini Allah bizim fıtratımıza yerleştirmiş. Öyle değil mi? Bu Allah'ın bir nimetidir. Allah diyor ki bu nimeti hatırlayın. Hani siz birbirinize karşı düşmandınız. Sizin kalplerinizde birbirinize karşı kin vardı. Bir ısınma söz konusu değildi. Allah sizin kalplerinizi ne yaptı? Allah sizin kalplerinizi birbirine ısındırdı diyor Allah azze ve Celle. Allah bunu sonradan yapmıştır. Yani Allah azze ve sellem başka bir Herfa suresinde diyor ki sen onların kalplerini birbirine ısındırmak için dünyayı da karcasaydın, infak etseydin sen onların kalplerini birbirine ısındıramazdın diyor. Allah onların kalplerini birbirine ısındırdı. Yani mesela örnek. Hiç tanımadığın bir adam bir arkadaş sana Müslüman diye getiriyor mesela. Hiç tanımıyorsun yani hiç görmemişsin. Evini açıyorsun, malını veriyorsun, infak ediyorsun. Sıradan bir insan için bunu yapamıyorsun mesela. Yani o sıcaklığı bulamıyorsun. Kendi akrabana bile olsun. Bak o kadar sana faydası olmuş. Senin akraban kötü gününde yanında olmuş. O sıcaklığı ona karşı hissetmiyorsun. Ama hiç tanımadığın bir Müslüman. Bir gece beraber kalıyorsunuz. Yani uzaktan sizi izleyen yüz yıllık arkadaş zanneder. Hep birbirinize fedakarlık yapmışsınız zanneder. Öyle bir muhabbet ortamı oluşuyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Allah azze ve celle'nin bizim kalplerimizi imanımızdan dolayı birbirine ısındırmasıdır. Savaşan insanlar Allah'ın bu nimetlerine nankörlük ettiklerinden dolayı büyük günah işliyorlar. Allah'ın kardeşlik nimetine şükretmediklerinden dolayı büyük günah işliyorlar ve bundan dolayı Allah iki tarafın ubûbetinin de cehennemde olduğunu bildiriyor. Yani hani bu nimete inkar ettiklerinden, birbirleriyle savaştıklarından dolayı iki tarafta nedir diyor? İki tarafta cehennemdedir diyor. Şimdi burada aklınıza hemen şöyle bir soru gelecek. Hz. Muaviye ile Hz. Ali'nin durumu ne olacak o zaman? Veya Hazreti Ayşe ile Hz. Ali'nin durumu ne olacak? Veya Hz. Talha ile Hazreti Zübey ile Hz. Ali'nin durumu ne olacak mesela? Bunlar birbirlerine karşı ne yapan insanlardır? Bunlar birbirlerine karşı kılıç çeken insanlardır. Bunların birbirlerine karşı kılıç çekmeleri tevilden dolayıdır. Tevilden dolayı olduğu için de bütün ehl Sünnet şurada icma etmiştir. Hz. Ali haklıdır. Fakat iki tarafta nedir? İki tarafta Peygamberimizin ve Allah'ın onları teşkiye ettiklerinden dolayı iki tarafta iman ehlidir, cennet ehlidir demişlerdir. Neden dolayı? Çünkü bunlar kardeşlik nimetine saldırmak için birbirlerine düşmediler. Bunlar niye birbirlerine düştüler? Bir grup dedi ki Hazreti Osman'ın katillerini getireceksin. Yani Allah'ın hükmünü istediler. Yanlış bir şey istemediler. Birileri Hazreti Osman'ı öldürmüş, şehit etmiş, Hz. Osman'ın katillerini mi dediler. Hz. Ayşe'de, Talha'da, Zübeyr'de, Hz. Muaviye'de. Gerçekten ne kadar Hz. Muaviye'nin isteği biraz şüpheli olsa da çünkü kendi başa geldikten sonra hiçbir şey yapmıyor. Biraz sıkıntı var o konuda ama yani yine de bunlar zahire bir hükmetmek zorundayız insanlara. Hz. Osman'ın katillerini getirdiler. Hz. de dedi ki bak tamam ben katillerini getireceğim, öldüreceğim ama her şeyin bir zamanı vardır dedi. Yani şu karışıklık ortamında İnsanlar zaten birbirine girmiş. Bir taraftan hariciler, bir taraftan başkaları, bir taraftan bedeviler. Bir durum dediler yani şu karışıklık bir bitsin Onlar da zaten ben öldüreceğim. Hazreti Osman'ın şeylerini, katillerini. Zaten Hazreti Ali Hazreti Osman'ın evi muhasara altına alındığında ilk kendi çocuklarını gönderiyor. Gidin işte Osman'ı koruyun diye yani ona bir şey olacağından size olsun diye ilk gönderenlerden biri Hazreti Ali dedi yani. İki taraf da tevhüle düştüğünde dolayı yani hani kardeşlik nimetine aykırı olsun diye değil veya anla körlük olsun diye değil biri kendine göre bir taraf Allah'ın hükmünü istedi bir tarafta ne yaptı bir tarafta kendine göre dedi ki maslahaten şu anda zamanı değildir dedi ve şeytani bazı güçler de araya girince Yahudiler ve Yahudi uçakları da araya girince ne oldu sahadan bu şekilde dökülmüş oldu. E biz ne diyoruz? Bunlar sevilden dolayı savaştıklarından dolayı biz Hz. Ali'nin haklı olduğuna inanmaklar beraber. İki tarafına ne yapıyoruz? İki tarafına mağfiret diliyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Veladeena <gülüyor> camu min ba'dihim yekuluna Rabbena ightil lana ve li'ikhwanina sabakuna bil iman. Öm sonra gelenler derler ki ey Allah'ım bize ve bizi imanda geçen kardeşlerimize mağfiret et diye. Bizim günahlarımızı bağışla diye dua ederler. Ve atac fi kulubina ghillan Onlara karşı bizim kalbimizde kin koyma diye Allah'a ne yaparlar? Dua ederler. Ve ehli sünnet alimlerinin dediği gibi deriz Allah bizim kılıçlarımızı sahabe kanından korudu, biz de kendi dillerimizi sahabenin kanından koruyalım. Öyle değil mi? Yani mesela o oradan bir fitne organıydı. İşte Müslümanların birbirine girmesi demekti. İslam hilafetinin zedelenmesi demekti. Allah bizim bu fitneden korudu. Kılıçlarımızı bu fitneden korudu. E biz de ne yapalım? Dilimizi bari bu fitneden ne yapalım? Bu fitneden sakındıralım. Neden dolayı böyle bir şey söylüyoruz? Daha önce de söylemiştim Hangi tarafa dokunsan iş gene İslam'a gelip dokunuyor. Yani Hazreti Ali'ye laf söylesen işleri İslam'a dokunuyor. Hazreti Ayşe'ye laf söylesen işleri gene İslam'a dokunuyor. Şimdi bunun güzel bir örneğini vermiştim. Kim hatırlıyor? Haliciler kalifeye başkaldırdı diye onların hanımlarını cari olarak almak istedilerini açtılar diyor ki hangi izliyorlar işe cari olarak var? Şimdi iki taraf savaşıyor. Haliciler diyor ki niye bunların kadınlarını cariye almıyoruz? Yani hani bunlar sonuçta kalife kafalandı bunlar kafir diyorlar. Niye bunların şeylerini almıyoruz? Kadınlarını almıyoruz. Hazreti Ali de çıkıp bir konuşma yapıyor. İyi diyor. Hanginiz Ayşe'yi alacaksa buyursun alsın diyor. Şimdi Ayşe peygamberimizin annesi, kanımı, müminlerin annesi. Allah Kur'an'da onlarla nişahlanmayını yapmıştır, yasaklamıştır. Orada Hazreti Ali aslında bir ders vermek istiyor. Bak konuşmayın diyor. Hangi tarafa değseniz ucu gene gelip Kur'an'a ve sünnete dokunacak. Ucu gene gelip peygamberimize dokunacak. Çünkü hepsi ya peygamberimizin damadı, kardeşi, oğlu, işte hanımı, akrabaları, emni beyti, yani bir şey ya da cennetle müjdelediği insanlar, sonuçta iş dönüp dolaşıp gene İslam'ın temellerine <gülüyor> dokunduğundan dolayı bundan ne yapmayın diyorlar, konuşmayın diyorlar. Şimdi bir de burada bir noktaya değinmek istiyorum yeri gelmişken. Şimdi ehli sünnet alimleri bu konu hakkında konuşmamayı tavsiye ettiklerinden dolayı bazı böyle kendini işte çok çağdaş zanneden işte her konuyu araştırdığını <gülüyor> iddia eden insanlar da ya olur mu canım niye konuşmayacağız biz kendi tarihimizden utanmayız biz karıştırırız falan işte ayıbımız var diye konuşmayacak mıyız gibi böyle boş sözler söylüyorlar oysa ehli sünnet alimleri ferafetlerinden dolayı bunu söylemişlerdir niye çünkü bak İslam düşmanları bu tür meseleleri çokça gündeme getirerekten sahada hakkında şüphe oluşturmak isterler yani sahabenin adaleti hakkında Sahabenin güvenilirliği noktasında şüphe oluşturmak isterler. Şimdi bir nesil eğer sahabeye güvensizlik oluşursa he, demek ki bu sahabe de böyle heva için adam öldürebilen, heva için sağa sola saldırabilen insanlardı diye bu fikri insanlara yerleştirdikleri anda Kur'an-ı Kerim'in uydurma olduğunu söyleyecekler bu defa. Sahabe kendi kafasına göre Kur'an yazdı diyecekler. Sahabe Kur'an ayetlerini saptırdı diyecekler. E, eğer bir grup heva uyuyorsa o zaman nedir? O zaman olur. Şia'ya bunu yapmayı becerdiler işte. Meda Şiia Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin, Fatıma, Selman bir de birkaç da daha. Ama dışındaki bütün sahabenin kafir olduğunu iddia ettikleri için yani bir bunlar Müslümandır diyorlar. Kalanlar kafirdir, Rafiziler özellikle. Kalan sahabeler de kafirdir dedikleri için Kur'an tahrif etmiştir diyorlar. Bu neden geldiler bu fikre? Kur'an tahrif edildiği fikrine? Ebu Bekir diyorlar mesela üç tane sureyi Kur'an'dan çıkardı. Hazreti Ali'den bahseden, Hazreti Ali'nin halifeliğinden bahseden üç tane sureyi ne yaptık? kuran Kerim'den çıkardı. Nasıl bu fikir şeylere kabul ettirildi? Önce onlara ise hakkında bir güvensizlik oluşturuldu onların beyninde. Aslında ada böyle insanlar işte. Görüyorsunuz heva hevesi için şunu yapan bunu yapabilen insanlar diye. Bu birinci aşamadır. Birinci aşamayı kabul edildiği anda zaten kafirlerin isteği nedir? Kafirlerin isteği insanların kafasında Kur'an-ı Kerim'de şüphe oluşturmaktır. E bu insanların durumu kuysanızlar o zaman bunlar ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmiştir dediler. Ondan dolayı Ehli Sünnet alimleri bu mesele hakkında konuşmayalım derken korktuklarından veya tarihlerinden utandıklarından dolayı değil. Çok iyi biliyorlar ki bu iş kurcalandığında zındıklar için kapı açılacak. Zındıklar işte bir şekilde dinle oyun oynayacaklar. Bunu bildiklerinden dolayı ne yapıyorlar? Bunu bildiklerine götürür. Böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini, bu konunun irdelememesi gerektiğini tavsiye etmişler. Son bir nokta bu hadis-i şerifte açıklayacağımız yani, e, noktalardan bir tanesi. O da ne şu? Şimdi bak burada dikkat ederseniz iki tane adam var. Bir tanesi birini öldürmüş. Tamam bu adam ateşte bunu anladım. Öbürü hiçbir şey yapmamış. Yani öbürü hiç kimseyine ne yapmamış? Öbürü hiç kimseyi öldürmemiş. Buna rağmen ne diyor Allah Resulü? İkisi de ateştedir diyor. Yani öldüren de öldürülen de ateştedir. Hatta sahabe bile ne yapamıyor? Sahabe bile bunu şey yapamıyor. Anlamıyor. Niye yani ya Resulallah diyor. Hadi bu öldürdü bunu anladık. Peki bunun suçu ne? Adam öldürüldü halde niye cehenneme gidiyor diye. Burada çok ince bir nokta var. İnsanların çoğunun karıştırdığı noktalarından bir tanesi. Şimdi normalde yani Peygamberimiz İbni Abbas'ın hadisinde diyor ki kişi bir iyiliği düşündüğü zaman yapmasa da bir tane ecir alır. Öyle değil mi? Bir kötülüğü düşündüğü zaman diyor, kötülüğü, o kötülüğü yaparsa bir tane günah alır. Yapmazsa yapmadığından ötürü ne yapar? Yapmadığından ötürü yine bir tane ecir alır diyor. Şimdi insanlar da mesela diyelim akıllarına bir kötülük yapmak geldi. Bu kötülüğe ahmettiler, ben bunu yapacağım dediler. Yapmadıkları zaman, bir engel çıkıp yapmadıkları zaman iyi ya, havukarda kârdayız diyor adam. Yapmadığımdan ötürü ne yaptım? Bir tane ecir aldım diyor. Böyle değil. Sen kendinden dolayı bir kötülüğü yapmazsansa, pişman olup da o fikrinden dönersense ecir alırsın. Fakat araya bir engel direzse ve bu engelden dolayı sen o kötülüğü yapamazsan genel onun günahını alırsın. <gülüyor> Mesela diyelim şimdi adamın bir tanesi zina yapmak istedi. Yani aklına zina yapmak geldi. Zina yapmaya doğru yol çıktı gidiyor. Tam yolda aklına geldi. ya, dedi ki ben ne yapıyorum? Yani Allah'ın haram bir şeye doğru gidiyorum ben dedi. Bu adam ne yapar? Bu adam ecir alır. Harama gitmediğinden, pişman olduğundan dolayı bir tane ecir alır. Fakat diyelim yolda tam düştü yola gidecek para bulamadı. Para bulamadığından dolayı gitmedi bu adam gene günah alır. Öyle değil mi? Çünkü kendinden olmayan bir engel araya girmiştir. Yani diyelim siz bankaya gittiniz, faizle kredi almaya, yolda var geçtiniz. Ya bu konu sıkıntı meselelerden bir tanesi dediniz, kredi meselesi. Bazı alimler faiz diyorlar dediniz. Ben almayacağım bunu dediniz yani. Geri döndünüz ecir alırsınız. Bazı gittiniz bankaya bazı şartlar oluşmadı diye banka size parayı vermedi. Veya banka size kredi kredifatını vermedi. Bu zaman ecir almazsınız Neden? Çünkü bu sizden kaynaklanan bir şey değildir. Yani araya başka bir engel girdiğinden dolayı o günahı yapmadınız. Gene günahını alırsınız siz onu. Siz bir kere ona azmetmişsiniz. Onu yapmak istemişsiniz. Demek ki buradaki fark nedir? Kişi eğer bir günahı kendi kendine pişman olduğundan dolayı terk ederse bir ecil alır. Günaha terk ettiğinden dolayı. Fakat başka bir engel araya girerse yani onun da olmadan bir parasızlıktan veya insanlar görürse ne der mesela hani ayıptır diye düşüncesiyle mesela yapmazsa o zaman yine insan ne yapar? Gene insan bunun günahını alır. Eğer azmetmişse tabii yani günaha yapmaya azmettim diye yola çıkmışsa gene bunun günahını alır. Bunun örneği de nedir? Bunun örneği de bu hadistir. Yani bak iki tane adam var biri günahı işlemediği halde gene şey almış. Gene günah kazanmış ve cehenneme girmiş. Neden? Çünkü öldürmeye hızlı. O işe azmetmiş bir kere. Fakat adam onu önce öldürdüğünden dolayı fırsat bulamamış. Bunun başka bir hadisi de var. Peygamber aleyhissalatü vesselam iki tane adamı örnek veriyor. Biri diyor çok zengindir. Allah'ın her türlü haramını işler. Parasıyla. Öbürünün de parası da yoktur. İlmi de yoktur diyor. Fakat baka ben, keşke ondaki para bende olsaydı ben de onun yaptığını yapsaydım. İkisi de günahta eşittirler diyor. Bak biri parasızlıktan dolayı günah işleyemiyor ama günah işleyenlere özeti gösteriyor. Öbürü günah işliyor. Yani günaha direkt mi başaret ediyor? İkisi de nedirler diyor Peygamberimiz. İkisi de haram noktasında eşittirler diyor Peygamberimiz. Bu noktaya da anlaşılmayan bir şey var mı? Abi şimdi ikisi de işte Müslüman ya. Hı. Ee, şöyle söyleyeyim. Günay e, istiyorlar ama yani şıkkos dolayı Allah size şikayet etmiyorlar. Şimdi güvence ne fasık mı olurlar yani? Fasık olurlar. Cehennemde ebedi kalmıyorlar değil mi? Yok yani cehennemde ebedi kalmazlar. Eğer Allah affetmezse cehenneme giderler cezalarını çekmek için. Cehenneme girenlerse eğer günahlarının karşılığı kadar yanarlar. Ondan sonra ya peygamber şefaat eder, ya melekler şefaat eder, ya Allah azze ve zelle kendi dolayı çıkarır. Veyahut da cedalarını bitirirler. Sonuna kadar bitirirler. Allah Azze ve Celle ne yapar? Onları ateşten çıkarır. Hayat denilen veyahut da hayat denilen bir nehir atar. O nehirde temizlenirler. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra da cennete, cennetli kardeşlerinin yanına giderler. Hadis numarası kaçtı? 21. hadis. 21. hadise görmüştük öyle değil mi? Evet. Görmüşüz. Okuyalım mı yeter mi? Nasıl? Okuyalım mı yeter mi? Yoksa mı? Yeter mi ya okuyalım Yeter tamam. 'alamin. <gülüyor>